Esmaül Hüsna. Allah'ın güzel isimleri. Allah. Bu isim Allah Celle Celalühü'nün has, özel ismidir. Bütün isimlerin ifade ettiği güzel manaları kendisinde toplamıştır. İsmi Azam'dır. Er-Rahman Bütün yarattıklarına rahmetiyle muamele eden. Errahim. Çok merhamet edici. El-Melik Bütün mahlukatın hakiki sahibi. El-Kuddûs Her türlü eksiklikten uzak ve temiz. Eslem Tehlikelerden kullarını selamete çıkaran. El-Mu'min Kendine sığınanlara aman verip koruyan. El-Muheymin Gözetici ve koruyucu. el Aziz. Mahrub edilmesi mümkün olmayan El Cebbar kırılanları onaran dilediğini yaptırmaya muktedir El Mutekebbir her şeyde büyüklüğünü gösteren El Halik her şeyi yoktan var eden El Bari en uygun şekilde yaratan El Musavvir şekil veren El Gaffar mağfireti bol olan, el her şeye galip ve hakim, el nimetleri bağışlayıp duran, el yaratılmışlara ihsan eden, el müşkülleri açan ve kolaylaştıran, el Alim, her şeyi bilen, el-kâbid, sıkan, daraltan, el basit açan, genişleten. El-Hafid, alçaltan. El-Hâfid, alçaltan. El-Râfi'r, yükselten. El-Mü'iz, izzet veren. el muzil zillete düşüren. El-Semîr, iyi işiten. el basir İyi gören, el hakem, hakkı yerine getiren, el adil, tam adaletli, el latif, en ince işlerin bütün inceliklerini bilen, el habir, her şeyin iç yüzünden haberdar olan, el halim, yumuşak davranan ve cezaları geriye bırakan, el alim, bütün büyüklüklerin sahibi. El-Gafur mağfireti çok. El-Şekur rızası için yapılan işleri daha ziyadesiyle karşılayan. El-Ali her şeyden gücü olan. El-Kebir büyük. El-Hafiz yapılan işlerin kaydını tutan, afat ve belalardan saklayan. El-Muqit azıkları beden ve kalplere gönderen. El -Hasib. Herkesin bütün tafsilat ve teferruatıyla hesabını iyi bilen El Celil Heybet sahibi El Kerim Keremi bol Er Bütün varlıklar üzerinde gözcü El Müciib Dua edip yalvaranların isteklerini işitip cevap veren onları cevapsız bırakmayan El -Vasi. Geniş olan, el -vedud, kullarını seven, el her türlü övgüye layık. el geniş olan, el Hakim, işleri hikmetli olan. el -vedud, kullarını seven, el her türlü övgüye layık. el Ölüleri diriltip kabirlerinden kaldıran Eşşehid Her yerde hazır ve nazır olan El-Hakk Varlığı hiç değişmeden duran El-Vekil Kendisine tevdi edilen işleri en güzel şekilde neticelendiren El-Kavi Kuvvetli El-Metin Sağlam El-Veli Kullarına dost olan El-Hamid övülen methedilen El-Muhsi her şeyin sayısını bilen El-Mubdi mahlukatı örneksiz olarak yaratan El-Muidi yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan El-Muhyi hayat veren El-Mumit canlı mahlûku öldüren el -hay. El-hay Her şeye gücü yeten. El-kayyum Gökleri, yeri, her şeyi ayakta tutan. El-vâcid istediğini istediği vakit bulan. El-mâcid Şanı büyük. El-vâhid isimlerinde ve sıfatlarında tek olan. El-ehad Eşi benzeri olmayan. el Hacetlerin giderilmesi için tek merci el kadir istediği gibi yapmaya gücü yeten el muqtedir kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden el muqaddim istediğini öne alan el muakhir istediğini arkaya bırakan el evvel başlangıcı olmayan el ahir sonu olmayan el zahir aşikar olan el batın gizli olan duyu organlarıyla idrak edilemeyen el vali mahlukatın işlerini yoluna koyan el müteali pek yüce münezze el ber iyilikte bulunan et tevvab kabul eden el mün'im nimet veren el-müntekim suçluları cezaya çarptıran el-afuv affı çok el-afuv affı çok el-rauf çok şefkatli mâlikul mülk mülkün hem sahibi hem hükümdarı zülcelali vel-ikram büyüklük ve fazlı kerem sahibi el rab besleyen, terbiye eden, el-Muksit bütün işlerini birbirine uygun yapan, el-Cami istediğini istediği yerde toplayan, el-Gani hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, el-Mughni istediğini zengin eden, el-Mu'ti veren, el-Mani İstemediği bir şeyin meydana gelmesine müsaade etmeyen El-Dar Elem ve zarar veren El-Nafi Hayır ve fayda veren En nur Alemleri nurlandıran Aydınlatan El-Hadi Hidayet veren El-Bedi'r Örneksiz icat eden el Varlığının sonu olmayan el verif, servetlerin hakiki sahibi, el er rasihid, bütün işleri bir nizam üzere akibetine ulaştıran, el sabur, el er rasihid, bütün işleri bir nizam üzere akibetine ulaştıran, el sabur, çok sabırlı olan, el sadık, doğru ve dürüst, el seter, günahları gizleyen.